Abdest alan kişi ayağına giydiği mesli çıkartıp e, bir müddet beklese ve tekrar giyse abdesti bozulmuş mudur? E, bu mes e, giydiği yani abdest alarak giymesiyle birlikte o mesli çıkartırsa yani abdestini aldı sonra mesli giydi. Ama onun üzerine de abdesti bozulmadı.